Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duası Allah'ım, kalbimi iki yüzlülükten, ibadetimi gösterişten, gözümü hain bakıştan temizle. Sen gözlerin hain bakışını da, kalplerde gizli olanı da hakkıyla bilensin. Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Allah'ım, günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet, ahlakımı güzelleştir. ''Kazancımı temiz şeylerden eyle. Beni, bana verdiğin rızka kanaatkar kıl. Bana vermeyip çevirdiğin hiçbir şeye nefsimi sürükleme. Benden razı olmadan beni dünyadan çıkarma. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım, ömrümün en hayırlı bölümünü sonu eyle. İbadetlerimin en hayırlıları sonuncuları olsun.'' Günlerimin en hayırlısı da sana kavuştuğum gün olsun. Ey dehşete kapılanların cana yakın dostu! Ey yalnızların arkadaşı! Ey kimsesizlerin yardımcısı! Ey yoksulların varı! Ey zayıfların kuvveti! Ey fakirlerin hazinesi! Ey gariplerin şikayet makamı! Ey büyüklüğünde tek olan, Ey bağışlarıyla tanınan, Ey fazlu keremiyle cömertliğinden bol veren Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesi hürmetine sıkıntı zamanımda yardımıma yetiş.